Muhammed bin Abdül Vahab El-Temimi Rahimahullah'ın pek kıymetli Kitab-ı Tevhid Risalesini okumaya, şerh etmeye anlamaya devam ediyoruz. Hatırlatma babından en son olarak geçen hafta almış olduğumuz, geçen haftadan önce almış olduğumuz babı hatırlayan var mı? Yalnız tevekkül. Onu aldık. Ondan sonra bir tane daha aldık. Allah Allah kesmek, Ondan sonra Allah'a imanın gereği bir değer olsun. Allah'ın Onu bu Allah, hafta alacağız. Efe eminu mekrellâh. Efe eminu la Velâ ye'emenu mekrellâh. İllel khâsirûn. Bir önceki bab buydu. Allah'ın mekirinden, ne demek Allah'ın mekir? Hilesinden, Allah'ın tuzağından. Ne yapmak? Emin olmak. Kişinin kendini ne yapması? Güvende, eminde hissetmesi. Açıkladık, şerh ettik, ilim ehlinin sözlerini söyledik. Allah'ın mümin kimseye kurduğu hile, tuzak nasıl olur? Kafire kurduğu tuzak nasıl olur? Eğer mümin kimse kendini Allah'ın kuruduğu tuzaktan, hileden, onun için hazırlamış olduğu hem ahirette azaptan hem de dünyadaki belalardan, cezalardan kulun kendini güvende hissetmesi onun hüsranda olduğunu gösteriyor. Onun dalalette olduğunu gösteriyor. Yanlış yolda olduğunu gösteriyor. Bunları söyledik. Bir defa daha tekrar etmiş olduk. Sizler de yani burada yapmış olduğumuz... Şerhi bir daha daha dinlemeye çalışın. Notlar almaya çalışın. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışın. Çünkü bilmiyoruz bir daha Allahu Teala bize nasip edecek mi? Bu kitabı tekrardan okumayı. Yahut tekrardan şerh etmeyi. Böyle bir fırsatımız olacak mı? Kimsenin elinde böyle bir ne yok? Bilgi, güvence, garanti yok. Bu hafta ise arkadaşlar As-Sabru tab'un min el iman billah as sabru <gülüyor> ala Allah'ın takdir etmiş olduğu Allah'ın kaderine sabretmek sabretmenin imandan oluşu ile ilgili bab Sabretmek arkadaşlar sözlük olarak Sözlük manasında, Arapça'da sabır dendiği zaman, sözlüğü açıp baktığınız zaman, onun hapsun nefs, hapsetmek. Bir şeyi ne yapmak? Hapsetmek, alıkoymak, tutmak manalarına gelmekte. Şer'i manası ne? Yani dindeki manası ne? Dindeki manası... Öfkelenmekten, kızmaktan, kızmaya karşı, öfkelenmeye karşı nefsine yapmak, tutmak, onu hapsetmek, sabrettirmek. Nefis kişi nasıl kızar, nasıl öfkelenir, nelere, tabi biz kaderle alakalı konuşuyoruz. allah Teala'nın takdir ettiği şeylerle alakalı konuşuyoruz. Ya kalbiyle bir hoşnutsuzluk, bir tasakkut, kerahiyet beğenmemezdik hisseder. <gülüyor> Yahut bunu diliyle ne yapar? İfade eder isyan eder diliyle. Yahut da eliyle, vücuduyla ne yapar? İsyanın bir ifadesi olan şeyler yapar. İşte elini yüzüne vurur, elini başına vurur. Yakasını, paçasını ne yapar? Yırtar. <gülüyor> İşte nefsi, kişinin nefsini, kendisini bu tür şeylerden alıkoymasına ne diyoruz biz arkadaşlar? Şer'an sabır. sabır diyoruz. Kalp ile hoşnutsuzluktan, dil ile şikayetten, tasakkuttan, hoşlanmamazlıktan, azalarla da, vücudun organlarıyla da, elle de, başla da böyle isyan etmeden nefsi alıkoymaya ne diyoruz? Sabır diyoruz. Sabır arkadaşlar, Allah'ın kulu muvaffak kılmasıyla kulun gerçekleştirebileceği, yapabileceği bir husus. Yani allah Teala seni muvaffak etmezse, muvaffak kılmazsa, sen istediğin kadar sabretmeye çalış, bunda başarılı olamazsın. Önemli olan tabii senin ihlaslı olman, azimli olman. Ondan sonra da allah Teala'nın sana bir muvaffakiyet başarı vermesi. allah Teala buyuruyor ki, Wasbir ve ma sabruk illa billah. Wasbir ve ma sabruk illa billah. Sabret. Ancak sen Allah'ın yardımı ile ne yapabilirsin? Sabredebilirsin. Yani Allah'ın sana yardım etmesi olmaz ise seni muvaffak kılmaz ise sen sabra ne yapamazsın? Nail olamazsın. Sabırlı bir insan olamazsın. Ama bu konuda senin de sarf etmen gereken bir de var gayret, çaba. Çaba var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sabırla alakalı şöyle buyuruyor. Diyor ki As sabrı ziya, As sabrı ziya." Ne demek sabır? Nedir? Işık, Işıktır. Aydınlıktır. Yani sabırda ne vardır? Kişinin önünü göreceği, karanlıktan çıkacağı bir ne vardır? Işıltı, parlaklık vardır. Bir çok insanı duyarsınız, görürsünüz, hoşnutsuzluk yahut öfke yahut kızgınlık emarelerini izhar ettikten ortaya öfkesini koyduktan sonra şunu dediğini duyarsınız. Keşke ne yapsaydım? Sabretseydim. Biraz bekleseydim de ne yapmasaydım? Şu hareketleri yapmasaydım. Çünkü sabır arkadaşlar. Öyle bir şey ki Aleyhisselam'ın da dediği gibi as-sabru ya sabır ziyadır, parıltıdır, ışıktır. Bu hadisi İmam Müslim ve İmam Bukhari rivayet ediyor. Ve yine Nebi Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki ma u'tīya ahadun ataan khayran wa awsā 'alā as-sabr. Kişiye kula sabırdan daha büyük Sabırdan daha geniş ve sabırdan daha hayırlı bir ata, bir nimet verilmemiştir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani sabır kula verilen, kulun sabırlı olması ona verilen nimetlerin en genişi ve en hayırlarından bir tanesi. Bu çok önemli bir özellik, vasıf, nitelik, sabretme özelliği. Tabi az sonra gelecek nelere sabredeceğiz? nelere karşı nefsimizi hapsedeceğiz, tutacağız, alıkoyacağız. Bunlar az sonra inşallah gelecek. Müellif rahimehullah burada bizlere ayet zikretmiş. Allah Teala Takabun Suresi'nin 11. ayetinde buyuruyor ki: "Omen yutmim billah yehdi qalbeh." Kim Allah'a iman ederse hakkıyla iman ederse yehdi <gülüyor> qalbahu. Allah onun kalbine ne yapar? Hidayet verir. Onun kalbini doğruya götürür, doğruya eriştirir. Vallahu bi şey'in alim. Allah her şeyi ne yapar? En ince detayına kadar ayrıntısıyla bilir. Tabi bu ayetin konumuzla alakası ilgisi ne? Konumuzla ilgisini bu ayetin bir önceki cümlesini okursak anlıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ayetin başında Ma asabake min musibetin illa bi iznillah. Teğamül suresinin bu ayetin başında Allah Teala buyuruyor ki Ma asabake min musibetin illa bi iznillah. Sana isabet eden yahut da isabet eden her musibet, başa gelen her sıkıntı ancak neyle olur? Allah'ın izniyle olur. Yani burada ne ifade ediliyor? Hemen ayetin peşinde de deniliyor ki وَمَنْ يُؤْمِنْ billah <بِاللّٰه> Kim Allah'a iman ederse Yani neye iman ederse? allah Teala'nın musibetleri takdir <gülüyor> ettiğine. Yani neye? Kadir. Kadere iman ederse. Az sonra gelecek Al-Kame Rahimahullah Tabi'inin büyüklerinden bu ayetin tefsirini yapacak. Orada bize açıklayacak bu ayetin hangi, ne manaya geldiğini. Yani kim Allah'ın takdir ettiğine olayları vuku bulmadan önce kendi katında bir kitapta yazılı yazdığına ve ya onu bildiğine iman ederse Allah o kimsenin kalbini ne yapar? Hidayet eder. Yani daha da daraltırsak manayı. Bir kimsenin başına musibet gelirse Allah'ın izniyle o kimse de bilirse ki bu o kimse de bilirse ki bu gelen musibet, bela, sıkıntı Allah tarafından takdir olunmuş ve buna sabretmesi gerekiyor. Ve buna sabrederse ve bu şekilde iman edip sabrederse Allah Teala onun kalbine ne verir? Hidayet. Hidayet. Yani bir itminan, genişlik, huzur, refah verir. Bu ayetin manası da budur. Daha dar manasıyla. Ama daha geniş manasıyla şu şekilde tefsir edenler de var. Kim Allah'a iman ederse bütün iman tevhidin bütün kısımlarıyla uluhiyetiyle, rububiyetiyle, rububiyetiyle isim sıfatlarıyla ki bunun içinde zaten ne var? Kadere iman var. Allah onun kalbini ne var Yehdi kalbehu. Kalbine hidayet Ver. verir. Kalbine hidayet verir. Bütün tevatur yoluyla bize gelen kıraatlar bu şekilde okunulmuş. Yehdi kalbe. Bazı şaz kıraatlar var. Tevatur olmayan onlar da yehde kalbuhu diye okunmuş. Yani kalbi ne olur? Hudu, sakinlik bulur. Kalbi böyle sıkıntı içinde olmaz. Refah içinde olur. Mutma'indir. Ama tevatur olan kıraatların hepsinde bu şekilde okunmuş. Ama me billah yehdi kalbuhu. Wallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi ne var Bilir. Kale al-kame tabi'inin büyüklerinden. <gülüyor> <gülüyor> Tabinin büyüklerinden. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında doğmuş bir kimse. Hayattayken, henüz vefat etmemişken doğmuş bir kimse. Sahabenin birçoğundan hadis işitmiş. Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den, Ayşe radıyallahu anhadan ve diğer birçok sahabeden hadis işitmiş bir kimse. Peki biz bu kimseye alkemaya niye sahabe demiyoruz? Niye sahabe demiyoruz? Efendim? Ha, görüp Sahabenin şartı ne arkadaşlar? Peygamberi görmüş olması ve iman ederek görmüş olması. Onun hayatında doğmuş ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemiş bir kimse. Onun için kendisi tabiinin büyüklerinden, tabaka olarak tabiinin büyük kısmından, büyük kesiminden bir kimse. Hicri Sittin yılında, 60 yılda, Hicretin 60. yılında vefat ettiği söyleniyor. Bu ayetle ilgili olarak şöyle diyor. İmam Muhammed İbnu Abdülvehab bize nakletmiş kendisinden. Diyor ki: al kame kimdir bu kimse? Hani Allah Teala'ya iman eden ve Allah'ın onun kalbine hidayet ettiği, kalbine doğruluğu verdiği kimse kimdir?" Diyor ki: "Huvar raculu tusibuhu'l musibetu feya'lamu enha min 'indillah feyerzu ve yeslem." Bu o kimsedir ki Allah Teala ona bir musibet, bir sıkıntı verir. Ve o bu sıkıntının Allah'tan geldiğini bilir. Ve bunu bildiği için, Allah tarafından takdir olduğu, olunduğu için, takdir edildiği için bu sıkıntı ona rıza gösterir ve teslim olur. İşte bu kimse allah Teala'nın, Allah'a kim iman ederse kalbine hidayet verir dediği kimsedir diyor Al-Kana. Anladınız mı tefsirini? O zaman arkadaşlar... Bu ayette bize anlatılmak istenen, bizden talep edilmek istenen ne? Her başa gelen musibetin, her başa gelen sıkıntının Allah tarafından takdir olunduğunu, takdir edildiğini bilmek ve bundan dolayı da Allah'ın bir fiili, takdir etme fiili olduğunu bildiğimizden dolayı buna ne yapmak? Rıza göstermek, razı olmak ve teslim olmak yani sabretmek. Bize gereken bu arkadaşlar. Allah Teala hadis suresinde buyuruyor. Ma asabe şöyle buyuruyor. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitab min qabl an Sizlere yeryüzünde isabet eden, bulaşan yahut kendi nefislerinizde, kendi bedeninizde bulaşan sıkıntılar var ya, bunların Hepsini biz yaratmadan önce bir kitaba ne yaptık? Diyor allah Teala. Koyduk, yazdık. Onların hepsi bir kitaptadır. Yani yaratmadan önce, allah Teala bunları halketmeden önce ne yapmış onları? Kaleme emretmiş ve kalem yazmış. İnne zâlike alallâhi yesîr. Ve allah Teala buyuruyor ki, bu Allah için nedir? Çok kolay olan bir şeydir. İnne zâlike alallâhi yesîr. Aklınızda belki bu çok zor gelebilir. Çok büyük meşakkatli bir şey gelebilir ama bu Allahu Teala'ya nedir? İnne zalike alallahi yesir. Bu Allahu Teala'ya yesirdir, kolaydır. O halde bizler bileceğiz ki arkadaşlar Allah Teala her şeyi ne haber? takdir eder. Her şeyi takdir eder. Bir ölçüde yaratmıştır. Yaratmadan önce onu ne haber? Allah Teala bilir. Biz kaderin mertebelerini açıklarken ifade etmiştik. Allahu Teala alimdir. Her şeyi bilir. Sonra onu ne yapmıştır? Yazmıştır. Yazmıştır. Kalem emretmiştir. Kalem yazmıştır. Ondan sonra dilemiştir. Ve onun sonra ne yapmıştır? Yaratmıştır. Bizler bileceğiz ki allah Teala kaderi bu dört mertebede ne yapar? Takdir eder, belirler. Bu bakımdan biz ister bizim açımızdan şer olsun ister hayır olsun Başımıza gelen her şeye rıza göstermek zorundayız. Bu bakımdan ama bakın. Bu bakımdan diyorum. Yani hangi bakımdan? Allahu Teala'nın bütün her şeyi takdir ettiğini bilmemiz bakımından diyeceğiz ki işin bu tarafına biz neyiz? Razıyız. Allahu Teala'nın fiili olarak takdir etme, belirleme, bilmesi, yazması, yarat dilemesi ve yaratmasına neyiz biz? Razıyız. Buna rıza göstermek zaten ney arkadaşlar? Vacip. Farz. Ancak makdur olan yani başa gelen bazı musibetler var, belalar var, sıkıntılar var. Buna rıza göstermek ne değil? Vacip, farz değil. Yani adamın başına bir ağır hastalık gelmiş. Çoluğunu çocuğunu kaybetmiş eşini kaybetmiş, eşini kaybetmiş veya herhangi başına aklınıza gelebilecek bir sıkıntı gelmiş, dünyevi bir sıkıntı diyelim. Buna kimse, bu kimsenin rıza göstermesine değil, onun üzerine farz değil. Üzerine farz olan ne? Bu musibet karşısında yapması gereken ve ondan ona farz olan ne? Sabretmesi, sabır göstermesi. <gülüyor> Aradaki farkı iyi idrak edin, iyi anlayın. Sabredecek. Sabır neydi? Kalbinden ne duymayacak ona? Tesakkut, sakıt, öfke, kin. Yani şöyle demeyecek kalbinden. Ben ne yaptım da ey Allah'ım bana bunu verdin? Diliyle söylemese bile kalbinde bunu yapmayacak? Hissetmeyecek. Yahut diliyle bunu söylemeyecek. Yani biz ne yaptık da başımıza böyle bir şeyler geldi diye? İsyanda bulunmayacak, sabredecek, dilini tutacak. Yahut eliyle vücudunu ne yapmayacak? Üstünü başına yırtmayacak, suratını tokatlamayacak, sağa sola vurmayacak. Yani bunlar farz. Yapması gereken farz olan şeyler. Sabır. Ama rıza daha ne? Üst bir makam. Herkes onu rızayı gösteremez başa gelen sıkıntıdan musibet. Aradaki farkı anladık mı? Bir Allah'ın fiili olan takdir etme meselesi var. Allah olayları takdir eder. Allah'ın fiili olduğu için biz buna ne yapıyoruz? Allah'ın fiili olarak rıza gösteriyoruz ve Vesselam'ın dediği gibi. Eşşerru leyse ileyk. Ne diyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam? Eşşerru leyse ileyk. Şer sana değil, ait değildir. Allah-u Teala ne yapmaz? Şer takdir etmez. Fiil olarak. Bizim açımızdan o takdir ettiği şeyler ne olarak gözükebilir? Kötü olarak gözükebilir. Şer değildir. Şimdi aranızdan birisinin şöyle dediğini duyar gibiyim. İyiydi hocam. Başıma bir bela geldi, musibet geldi. Bu nasıl şer olmaz ki? Yani bu nasıl şer değildir ki? Bu senin başına gelen, senin açından, senin tarafından bakıldığı zaman bu nedir? Bir şerdir. Ancak Allah Ta'lânın istediği, irade ettiği ne arkadaşlar bu musibetten? Hayır. Mesela bir mümin hakkında nasıl hayır olabilir başa gelen musibet? Ya bu musibet onun günahlarına ne olur? Kefaret olur. Kefaret olur. Bu musibetin başına geldiği kimse Allah-u Teala'nın ondan istediği sabrı göstererek keffaretten öte ne yapmış olur? Sevap kazanmış olur. Değil mi? Demek ki senin açından şer olabiliyor ama Allah'ın fiili olarak bu ne değil? Şer değil. Bunun ardında ne var? Bir Hayır var. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Le şerru ileyik. Şer sana nispet edilmez. Sen şerri ne yapmasın bu manada? Takdir etmezsin. Yani bir insanın başına musibet geldiği zaman, bela geldiği zaman mümin kimse ayağına diken bile bassa o bat, dikenin batmasından dolayı Günahı ne var? Bir kefaret var. Böyle bir kazanç var. İkincisine dedik? Sabır gösteriyor. Ecir var, sahabı var. Üçüncüsü Allah'a Teala'ya bir yöneliş, rucu var. Yani kul bakıyorsun ki azmış. Mümin kul günahlar işliyor. Haddini hesabını bilmiyor. Sağına, soluna bakmıyor. Son sürat bakmış olduğu bataklıkta, günah bataklığında yüzüyor. Ne zaman ki başına bir musibet geliyor, bir bela geliyor, bir de bakıyorsun ki ne yapmış hemen? Allah'a rücu etmiş, yönelmiş, tövbe etmiş. Demek ki zahir olarak şer gibi gözükse de perdenin arkasında ne var arkadaşlar? Hayır var. O zaman ne diyoruz? Allah'ın takdir ettiği şeylere Allah'ın fiili olarak baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bütün fiilleri nedir? Hayırdır. Bizim açımızdan baktığımız zaman bizim başımıza gelen, bize inen musibete, belaya, sıkıntıya baktığımız zaman bu ne olabilir? Şer olabilir. Yani hırsızın hırsızın hırsızlık yaptıktan sonra kolunun kesilmesi İslami ölçülere göre İslam yönetiminde kolunun kesilmesi hırsız bakımından ne? Şer. Ama bunun ardında ne yatıyor bir? Hayır yatıyor. Toplum için bir hayır var. Değil mi? Onu görenler için bir hayır var. Hatta hırsızın kendisi için bir hayır var. allah Teala'nın bunu hükmetmesi, allah Teala'nın bu hükmünde ne yok? Şer yok, hayır var. Ama hırsız açısından bakıldığı zaman kolunu kaybetmesi, onun için ne? Bir sıkıntı, bir bela, bir musibet. O halde bizler ne yapmalıyız arkadaşlar? Şunu bilmeliyiz. Öncelikle sabrın, yani nefsi, kişinin nefsini nelere sabrettirmesi gerektiğini bilmeliyiz. Bunu söyledik. Önce ne yapması lazım kişi? Kalbini sabrettirmesi, sonra dilini sabrettirmesi, sonra azalarını sabrettirmesi lazım. Diğer açıdan ne demeliyiz? Kişinin nefsini allah Teala'nın başına getirmiş olduğu musibetlere, başına getirmiş olduğu belalara karşı kalbini Tesahkut etmeye, öfkelenmeye, kızmaya karşı ne yapması lazım? Hapsetmesi lazım. Sabrettirmesi lazım. Dilini bu başa gelen musibetten dolayı böyle va okumasına, e, ağıtlar yakarak çığlıklar atmasına engel olması lazım. Sabrettirmesi lazım. Üçüncüsü de başa gelen musibetten dolayı elini yüzüne vurarak, üstünü başını yırtarak isyanda bulunmasına, sabretti bulunmamasına sabrettirmesi lazım. Ona engel. Olması lazım. Yani sabretmemiz gereken, nefsimizi sabırlı kılmamız gereken hususlar, alanlar bunlar. Bir de ne, neye sabredeceğiz? <gülüyor> Burada müellif rahimahullah'ın zikrettiği sadece bir konu var. O da ne arkadaşlar? allah Teala'nın kaderine, takdir ettiği şeylere sabretmek. Ama sabır sadece bununla mı sınırlı? Sabır sadece bununla sınırlı değil. Sabrın diğer iki tane daha kısmı var. Bunları sürekli söyledik, ifade ettik geçen derslerimizde de. En üst makamı ne? Sabrın arkadaşlar. İtaat olunması gereken, bizlerden itaat etmemiz gereken konularda ne yapmamız lazım? Nefsimizi sabrettirmemiz lazım. Sabırlı kılmamız lazım. Anladık mı arkadaşlar? Yani insanın sabah namazına kalkmasına gece teheccüd kılmasına, oruç tutmasına nefsini ne yapması lazım? Hapsetmesi lazım. Tutması lazım. Ey nefis! Sabah namazını kılacaksın. Burada camide olacaksın. Ey nefis! Pazartesi günü imsaktan itibaren akşam ezanı okununcaya kadar yemekten ve içmekten <gülüyor> ve şehri duygulardan ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Seni buraya hapsediyorum. Diyerek allah Teala'ya itaat etmeden nefsi ne yapacaksın? Sabırlı kılacaksın. Alimler diyorlar ki sabrın en üstün tabakası, en üstün kısmı bu. Çünkü ne var burada? Bir eylem var, fiil var. Nefsini ne yapıyorsun? Bir şey yapmaya zorluyorsun, bir şey yapmaya itiyorsun. Yani insanın her zaman için bir şey yapması, bir eylem meydana getirmesi, ondan çaba sarf etmesini ister. Bu da nefise her zaman için nedir? Bir şeyi terk etmekten daha ağır gelir. Değil mi? Bir şeyi terk etmekten daha ağır gelir. Yani bir şey yapmak, bir şeyi terk etmekten daha ağır gelir. Tabi genel manada konuşuyoruz. Özel manada kişilere göre bunlar değişebilir. Ama genel manada bir insana dediğin zaman kalk, soğukta abdest al, dışarı çık, camiye git, sabahın köründe namazını kıl, geri dön. Sürekli ne var nefisten bir performans sarf etmesi bekleniyor. Bir de var ki şu masadaki içki içme terket. Yani bir şeyi terk etmek daha kolay bir şeyi çaba sarf ederek yapmaktan. Bu sebeple Allah'ın itaat et bizlerden ona itaat etmemizi gereken konularda nefsimizi sabırlı kılmamız, sabretmemiz sabrın en üst neyi? Mertebesi. Mertebesi. Ondan sonra ne geliyor? Günahlara sabretmek, içki içmeyi terk etmek, sigara içmeyi terk etmek. Tabi genel manada konuşuyoruz. Bazı insanlar var ki sabah namazına kalkıp o namaza gitmek onun için kolay. Neye göre kolay? Sigarayı bırakmaktan daha kolay. Ama diyor ki adam ya yani sigarayı bırakamıyorum. Bütün yolları denedim bu nefse o çok ağır geliyor. Bunun hakkında sabrın hangisi daha eftal, faziletli? O günahı terk etmesi daha faziletli. Anladık mı? Yani kişiye göre bu sıralama değişebilir. Ama genel manada en üstte hangisi geliyor? İbadete, itaate sabretmek. Çünkü itaate sabretmekte ne var? Bir eylem ortaya koymak var. Nefsi orada tutmak var. Terk etmekte ise, yani günahlardan uzak durmakta ise ne var? Sadece bekleyiş var. Nefsi ilzam etme var. Nefsi tutma var. Bir eylem koyma artı bir. Çaba sarf etmeye ne yok? Gerek yok. Üçüncüsü de müellif rahim olan bu bapta zikrettiği Allah'ın kaderine takdir ettiği şeyleri ne yapmak? Sabretmek. Tabi bunun kitabı tevhidle alakası ne? Niye biz bu konuyu bu, bu kitapta tevhidle alakalı bir konuda işliyoruz? Deminden söyledik. Kadere iman etmek ve kadere sabretmek Neyden sayılıyor? Tevhidten, Allah'a İman. imandan. Müellif <gülüyor> Rahim bu kitapta dikkat edin. Dedik ki sizlere imanla ilgili, imanı kemale erdirecek, mükemmele götürecek her hususu bütünüyle olmasa da, bütün ana konuları, yani bütün kapsamlı olarak olmasa da, ana konularıyla ne yapmakta? Bizlere sunmakta. gördüklerimizin önüne sermekte. Bunlardan bir tanesi de Allah'ın takdir etmiş olduğu kadere Sabretmek. Sabır göstermek. Anladık mı o halde arkadaşlar? Sabır. Allah'ın emrettiği, bizlerden yapmamızı istediği şeylere itaate ederek sabretmek. hesapladığı şeylerden nefsi sabır ettirmek. Bir de Allah-u Teala'nın takdir ettiği şeylere ne yapmak? Sabır. Sabretmek. İşte kim Allah-u Teala'nın takdir etmiş olduğu başına gelen musibeti karşı sabırlı olursa bununla ilgili allah Teala ona nasıl bir müjde veriyor? Müellif <gülüyor> Rahimahullah'ın da burada ayette zikrettiği gibi. وَمَنْ yu'min billah yehdi kalbe. Herkesin aklına bu ayet gelsin. Kim Allah'a iman ederse, Allah-u Teala'nın o musibeti başına getirdiğine, onu takdir ettiğine iman ederse, yehdi <gülüyor> kalbehu. Allah onun kalbini ne var? Açar, hidayete erdirir. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ Ali. Bu ayet herkesin aklında bir köşede olsun. Daha sonra müellif rahimahullah bizlere Ebu Hureyra radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadisi zikrediyor. Ebu Hureyra radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Diyor ki Ebu Hureyra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İthnetani finnas huma bihim kufur. İnsanlarda iki haslet, iki vasıf. İki özellik vardır ki bunun ikisi de nedir? Küfürdür. Bunun ikisi de küfürdür. <gülüyor> nedir bu küfür olan hususlar? Atta anfi nesb ve niyahat al al meyit. Atta anfi nesb ve niyahat al al meyit. Kişinin soyu ile alakalı, nesliyle alakalı, soyuyla alakalı ne yapmak? Ta'an etmek. Kusurlar bulmak. Yahut onu inkar etmek. Kişi bunu kendisi de yapabilir. Ona karşı başkası da yapabilir. Yani kişi değil ki ben benim babam şu değil. Dedem şu değil. Diyebilir. Yahut sövebilir. Bunların hepsi neden sayılıyor arkadaşlar? Nesebe soya ta'an etmek, dil uzatmaktan sayılıyor. Yani ya soyunu inçal eder, o soyuna dil uzatır. Bu nedir? Küfürdür arkadaşlar. Bu eylemi yapmak, böyle bir fiilde bulunmak küfürdür. Hadiste ifade eden diğer küfür ne? Enniyahatu alal meyyid Ölünün arkasından yüksek sesle bağırarak feryad-ı figan basarak onun böyle iyiliklerini, güzelliklerini, vasıflarını, şemailini sayarak vah vahlar okuyup tesahkut ifade edercesine yani buna razı olmadığını buna sabredemeyeceğini ifade edercesine başına gelen bu sıkıntıya ne yapılması? Niyaha. Yani bağrılması, çağrılması. Bu şekilde feryad-ı figan basılmasına ne deniyor? Niyaha deniyor. Bu da ne arkadaşlar? Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği üzere, bu da küfür. Yani bu iki özellik küfür. Peki, yani ölünün arkasından bu şekilde az önce ifade edilen özelliklerle, vasıflarla ağlayan, feryad-ı basan, yahut soyuyla alakalı ileri yeri konuşan, yahut başkasının soyuyla alakalı ta'n ta eden, ileri yeri konuşan, Kimseler bu küfre düştüklerinden dolayı kafir olurlar mı? Ne diyoruz? Olurlar mı? Yani bir insan gördük. Geçen ben gördüm, camiden çıktık. Hastanenin önünde Ambulans gelmiş, acile getirmişler hastayı. Yetişememiş. Vefat etmiş hasta. Hastanenin kapısında üç tane kadın, namaza biz giderken çarşamba günü hastalığında önce. Ferya basıyorlar. Bağırıyorlar. Bütün mahalle ayaklanmış yani. Bina var. Dilleriyle söylemeseler de halleriyle bir sakat var. Öfke var. Kızgınlık var. Hoşnutsuzluk var. Ben şimdi onları öyle yaparken gördüm. Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki insanlarda iki haslet vardır ki bu nedir? Küfürdür. Şimdi bunlar o fiillerinden o eylemlerinden dolayı küfre düştüler. Kafir oldular mı? ...haricilere göre oldular. Peygamberin sahbesi döneminde yaşayan... ...ve ondan sonra yaşayan haricilere göre oldular. Günümüzdeki haricilere göre... ...günümüzdeki hani tekfirci, radikal hariciler var ya piyasada gezen... ...sadece küfrü Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerle ilgili sınırlandıranlar var ya... ...onlara göre de olmadı. Çünkü onlara göre sadece yani... ...küfür zaman akıllarına ne geliyor? hakimiyet geliyor. Allah'ın hükmeleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir geliyor. Ama onların ataları olan dedeleri, hariciler ne yapıyordu? Büyük günah olduğu için bu tür şeyler tekfir ediyorlardı. O şeyi gördükleri zaman görüldü ki kafir oldu. Ama bunlar ne yaptılar? Sadece atalarından miras olarak kendilerine ne kaldı? Hakimiyet meselesi kaldı. Nasıl ki ataları büyük günah işleyen Murtakibul Kebira konusunda hata etmişlerdi genel manada. Bunlar da ne yapıyorlar? Onların peşinden giderek bir meselede, bir konuda ne yapıyorlar? Onları taklit ediyorlar. Arkadaşlar, nasıl ki imanın şubeleri var, değil mi? Haya yoldan bir taşı almak, öyle değil mi? Bunlar, hep, bunlar ne? Hep her bir imanın şubesi. El Haya Umin el iman Haya imandandır. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Haya kaç şubedir? 73 şubedir. Pardon, 70 küsür şubedir. İman 70 küsür şubedir. Yani imanın şubeleri var. <gülüyor> Aynı şekilde küfrün de neleri var arkadaşlar? Şubeleri var. Bu şubelerden bir tanesi de ne? Ölünün arkasından feryat etmek, niyaha yapmak, Yahut soy hakkında ileri geri konuşmak, taan etmek. Bunlar da küfürün birer Şubesi Şubesidir Nasıl ki Kafir bir kimse Burası önemli arkadaşlar Nasıl ki kafir bir kimse kimse imanın bazı şubelerini yaptığı zaman Haya gibi yoldan taşı almak gibi Mümin olmuyor Mümin bir kimse de Küfrün şubesi olan bazı şeyleri yaptığı zaman Kafir olmaz Anladık meseleyi Çok önemli bir husus Bununla ilgili birçok deliller var ama burada bunu zikrediyoruz. İlim ehli bu şekilde zikrediyor. Nasıl ki imanın bazı şubeleri var. Asıl da kafir olan, inanmayan bir kimse cesaret, kahramanlık, yoldan taşı alma, haya, iyilik yapma gibi hususları yerine getirdiği zaman böyle hasletlere, özelliklere, şubelere sahip olduğu zaman biz buna diyor muyuz? Sen mümin oldun? Demiyoruz, diyen var mı? Yok. Aynı şekilde aynı şekilde mümin olan, Allah'a iman etmiş olan bir kimse, küfrün şubelerinden olan bir takım şeyleri yaptı diye ona hemen direkt sen kafir oldun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Anladık mı arkadaşlar? Ama bugün ne var? Tekfir edenler, kafir diyenler. Özellikle bunu yöneticilerle ilgili ileri geri konuşup söyleyenler var. Onların bu hatalara düşmeler onların bu hataya düşmelerinin altında yatan temel sebep ne? Cehalet. Dini menbağından, kaynağından almamak. Çoğunu çoluk çocuk, tıfıl, genç, tüysüz insanlar olarak görürsünüz. Böyle tafsil ayrıntı bilmezler. İlmi ehlinin getirmiş olduğu kuralları bilmezler. Alırlar. Pataküte hemen e, ayetleri, hadisleri yöneticilere karşı uygularlar. Bu işin bir usulü var arkadaşlar, esası var. Prensibi var, kuralları var. Ehli sünnet vel cemaat bir konuda bir usul, bir esas oluşturduğu zaman, koyduğu zaman bunu tek bir ayete bakarak, tek bir hadise bakarak almıyor. İlim ehli ashab nasıl inanmışsa o şekilde önce kabul ediyor. Değil mi? Çünkü doğru yol burada. Sahabeden bu şekilde... E, peygamberden bu şekilde sahabeler öğrenmiş. Aynı şekilde delillere bakıldığında bütün deliller ele alınıyor, ortaya konuluyor. Yani kimse bugün diyebilir mi? Ölünün arkasından ağlayan, bu şekilde niyaha yapan, feryadu figan basan kimse kafir olmuştur. Çünkü peygamber bunun küfür olduğunu söylüyor. Diyen var mı? Yok. Neden yok yani? Tabi yani ben hariciler bunu söylemiş büyük günah olarak. Bugünkü insanlardan bahsediyorum. Sokakta gezen ağzında çoğunun sigara Olan. Geceleri böyle devlet kurup devlet yıkan insanlara sorun. Deyin ki bak peygamber de böyle buyuruyor. Peki bu bunu yapan kimse kafir midir? O ne diyecek? <gülüyor> Hayır kafir değildir diyecek. Ona göre kafir değil. Ölünün arkasından ağlayan kimse. Çünkü o burada, bu konuda ehli sünnet ve cemaatin yapmış olduğu tavsili yapacak. Ne diyecek size? Evet diyecek. Küfrün bazısı var ki dinden çıkarır. Küfrün bazısı var ki dinden <gülüyor> çıkarmaz. çıkarmaz. Diye size tafsil yapacak, ayrıntı yapacak. Siz de diyeceksiniz ki al aynı tafsili, aynı ayrıntıyı nerede uygula, nerede yap? Hakimiyet meselesinde yöneticilerle alakalı yap. Niyaha dedik ki ölünün arkasından feryad-ı füken basarak onun arkasından ağlamak, yüksek sesle bağırmak <gülüyor> bu yasaklanmış ve küfür olarak vasfedilmiş bir husus. Küfrün şubelerinden bir tanesi bu. Ancak bir kimsenin kalkıp da ölünün arkasından böyle hudu ile sessizce gözyaşı dökmesi ne değil? Niyahadan değil. Niyahadan sayılmaz. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam gözyaşı dökmüş. Kızı Zeynep'in hatırlıyorsunuz. Hadisi almıştık. Riyazu ı Salih'in hadislerinde. Şerhinde. Kızı Zeynep'in, rivayetlerde geldiğine göre Kızı Zeynep'in bir neyi var? Çocuğu var. Ölüm anında. Hatta rivayette şöyle geliyor. Kırba biliyor musunuz? Kırba, kırba deniyor onlara. Su kırbaları var. Türkçede de kırba deniyor. Arapçada da kırba deniyor. Deriden yapılmış. Ağzı dar. içi geniş. Su taşınmak için yapılmış. Kaplar. Deniyor ki Rivayette. Yani içine atılmış, bırakılmış, koyulmuş su nasıl ses çıkarır? Kırbanın, o kapın şırıl şırıl, şıkır şıkır böyle. Çocukta da öyle ne var? Ses var. Yani ruh çıkıyor. Peygamberin torunu. Zeynep'in oğlu. Zeynep'in çocuğu. Tabi Aleyhisselatü Vesselam bunu görünce dayanamıyor. Gözleri ne oluyor? Göz yaşına olarak akıyor yani ağlıyor Aleyhissalatu vesselam. Tabi sahabeden bir tanesi diyor ki Aleyhissalatu vesselam'a "Ma hada ya Rasulullah? Nedir bu yaptığın senin yani ne yaparken görüyorsun?" <gülüyor> Ağlarken. Ağlarken görüyorsun sen yani kadere bir şey mi var gibilerden. Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Kala hada, rahmetun, ce'aluh, Allah fi kulub ibadihi." Allah Teala'nın kullarının kalbine koyduğu, bıraktığı bu bir nedir? Rahmettir. Bu rahmetin bir tezahurudur Şefkatin bir tezahurudur Ve innemâ yerhamullâhu min ibâdihi erruhamâ. Allah kullarından merhametli olanlara ne yapar? Merhamet eder diyor aleyhissalâtu Yani aleyhissalâtu torununun ölümünde, onun öyle can çekişmesini gördüğünde ne yapıyor? Dayanamıyor. Gözyaşı döküyor. Bu şekilde kişinin gözyaşı dökmesi de bir beis yok. Hatta aleyhissalâtu vesselâm, Oğlu İbrahim vefat edince ne diyor? Tedma'ul ayn ve yahzenul kalp. Göz ağlar. Göz, göz yaşı döker. Ve yahzenul kalp Kalp hüzünlenir. Üzülür. Ve la nekulu illa ma yurdil Rabb. Ancak ancak biz Rabbimizi razı edecek, Rabbimizin hoşuna gidecek şeyleri söyleriz. Bundan başka ağzımızdan bir kelam, bir söz çıkmaz. Ve inna ya İbrahim la Ey İbrahim, senden ayrıldığımızdan dolayı neyiz? Üzünlüyüz, üzüntülüyüz. Ancak bu ağızdan Rabbi hoşnut edecek sözler çıkar. Onu kızdıracak sözler, onun gazabına, öfkesine sebep olacak sözler bu ağızdan çıkmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O zaman niyaha, yani küfür olan, haslet olarak, vasıf olarak, küfürle nitelenen niyaha ne arkadaşlar? Neye biz niyaha diyoruz? Ölünün arkasından feryadu fiyan ederek, ağlayarak, böyle yüksek sesle, yaka paçaya vurarak, yırtarak, yanağa tokatlayarak ağlamaya, onun böyle özelliklerini ne yiğidin, işte ne cömerttiği, Ah ah, ne e, kahramandı, işte ne gözlüm derler böyle. Kara gözlüm, uzun boylum, benim yiğdim diye böyle ağlamak nedir arkadaşlar? Küfürdür. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuyla. Sahabeden Cerir İbnu Abdullah el-Beceli radıyallahu anh diyor ki, Bizler diyor Kuna odu elcuulu sebaha defni ve sun etta Min ni bu da önemli biliyorsunuz dikkat etmek gerekiyor Ne diyorsa haberceriz Ku oddu sayardık kabul ederdik bu elcuulu sebahadet defni bu ölü defneildikten sonra oturmak yani nerede oturmak, eve gidip ya herhangi bir yere gidip oturup insanların sana gelmesini ve sana baş sağlığı dilemesi için beklemek. Böyle oturmayı ve sunut ve insanlara yemek yapmayı. Bu evde cenaze var. Hadi gelelim, insanlar toplansın bu evde. Evet. Cenazeden dolayı, cenaze için bir de onlara yemek yapalım. Hatta bazı Arap ülkelerinde Suudi Arabistan'da bile var. Alimler bunun hakkında konuşmuş olmalarına rağmen, insanları e, korkutmuş olmalarına rağmen, haram olduğunu, caiz olmadığını, bidat olduğunu söylemelerine rağmen, mesela Suudi Arabistan'da var, Suriye'de var, birçok ülkesinde gördük. Evet. Ne yapıyorlar? Irak'ta da var diyor kardeşimiz. Ne yapıyor insanlar? Evin önünü, hani bizim Türkiye'de nasıl düğünlerde kına gecesi yaparlar? Öyle çadır. ışıklandırıyorlar, çadır kuruyorlar. Yerlere halılar seriyorlar. Böyle masraflı işler bile bunlar. Dışarıdan böyle yemek ısmarlıyorlar, yemek pişirttiriyorlar. Ondan sonra her gün 3 ge gece üst üste yahut 5 gece üst üste 7 gece üst üste, üst üste yemek veriyorlar orada. Sanki düğüne gelir gibi insanlar kendilerinde gelme sorumluluğu hissederek oraya geliyorlar. Velev ki cenaze sahibinin camide, velev ki cenaze sahibini işinde, velev ki cenaze sahibini sokakta görüp taziye etmiş, başın sağ olsun demiş olsalar bile oraya gelmemelerini bir kusur ayıp olarak addedip Geliyorlar o çadırın içine yahut evin misafir odasına giriyorlar. Orada kendilerine yemek sunuluyor, yemek ikram ediliyor, kahve veriliyor. İşte sahabe diyor ki bizler ölünün gömülmesinden sonra bu şekilde oturmayı ve yemek yapılmasını neyden sayardık? Niyaha. Ağıt yakmaktan, ölünün arkasında bağırmaktan sayardık. Yani bu da o zaman ne oluyor? Küfür oluyor. Tabii şimdi bugün bir birisinin cenazesi olduğunu düşünelim. Ve biz eskiden insanlar taziyeyi, baş başsağlığı nasıl dilerlerdi? Çünkü insanların bulunduğu yerler belliydi. Öyle uçaklarla seyahat, otobüslerle yolculuk yoktu. Değil mi? yani insanlar genelde yaşadığı topraklarda köyünden çıkmazdı. O adamı sen namaz kıldığı camide görürdün, değil mi? Yahut köyündeki işinde, tarlasında görürdün. Ona başsağlığı derdin. Artık o adamın evine gidip, oturup, bekleyip, insanların ona baş sağlığına gelmesini ne yapması, beklemesi doğru değil. Ancak alimler diyorlar ki değişen yaşam şartları, değişen hayat standartları gereğince, gereğince insanın evine, cenazeyi gömdükten sonra gömdükten sonra evinde işte durup bekleyip insanların ona taze için gelmesini evini açıp beklemesinde diyorlar. Bir beyis yok. Eğer bu işte bir tefahur. Demek tefahur övünme. İnsanlara bakın. Biz nasıl başsağlığı kabul ediyoruz? Bugün öyle insanlar var. Olur mu diyor ya. Şimdi biz mevlit okutmazsak, hocayı çağırmazsak, pilav vermezsek insanlar neler der? Arkasından bir pilav bile vermediler, bir mevlüt bile okutmadılar. Bu kadar da kadri kıymeti yok muydu onların katında derler diye insanlar bilmeden küfre düşüyorlar. Niyaha çünkü. nihadan sayılıyor bu. Ama yani diyelim ki Büyükşehir'de senin o adamı görmen imkansız. Şimdi İstanbul'u düşünün. Bir ucu avcılar, bir ucu Tuzla. Hatta bırakın o kadar uzak gitmeyi, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa. Ve diğer yakın civarı düşünün. Yani bir arkadaşımızın, kardeşimizin cenazesi olsa biz onu ne yapamayız? Evine gitmeden göremeyiz. Telefonla taze edip başsağlığı diyebiliyorsak güzel. Ama öyle diyelim telefonlarına da bakmıyor, kapatmış. O zaman evine gidip ondan ona başsağlığı dileyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ne şartıyla arkadaşlar? Öyle yemek vermeme, insanlar gelen insana yemek söyleyip, pilav söyleyip böyle Ondan sonra abartma, abartmanın olduğu, tefahurun olduğu, öyle övünmenin olduğu şeylerin olmaması şartıyla ne yapılabilir? Bu şekilde evde taziye, başsağlığı kabul edilebilir. Bu hadiste gelen ve küfür sayılan niyahadan addedilmez. Ama ya babamız vefat etmiş. Şimdi yapmazsak, hocayı çağırıp mevlüt okutmazsak, kazanlarda pilavlar pişirtip İnsanları ayranla birlikte, tatlıyla birlikte dağıtmazsak bize ne derler? Öyle şey mi olur? Yapmalıyız. Dediği andan itibaren bu neye girer? Niyaha'ya girer. Bir de bununla ilgili başka bir terim var. Niyaha, ölü, ölüyle alakalı na'y deniyor buna. Na'y. en nayu. en nayu. Yani ölü... Kişinin öldüğünü haber vermek. Bunun meşru olanı var. Meşru olmayanı var. Meşru olanı ne? Mesela diyelim birisinin cenazesi var. Yakını öldü. Cenaze namazı iki, yani sünnet olanın tabii hemen kılınması. Ama cenaze namazı diyelim ki kılınacak. Onu haber vermek istiyor. Onu haber vermesinde bir sıkıntı yok. Ama öldükten sonra gazetelerde çarşaf çarşaf sayfa sayfa sanki böyle ailenin zenginliğini, prestijini ifade etme adına falan işte yakınımızı kaybettik. Ee, cenazemize katılan falan falan falan falan falan kimselere de teşekkür bir borç biliriz gibi ilanlar vermek yasaklanan, Aleyhisselam'ın yasakladığı naaya giriyor. Bunu yapmamak lazım. İlim ehli bunu hoş görmüyor. Cenaze olduysa eğer katılacak kimselere de haber vermek istiyorsan haber verebilirsin. Definden önce, namazdan önce. Ama artık ondan sonra ne, yapma, ne yapmayacaksın? Yani böyle gazetelerde, mesajlarda, telefonlarda, internette falanca falanca yakınımız öldü, gömdük, katlanlara teşekkür ederiz diye böyle bir ilanda bulunmayacaksın. Bunların hepsi naydır, nehi olunmuştur, yasaklanmıştır. Buhari ve Müslim'in röayet etmiş olduğu diğer bir hadisi naklediyor bize burada Muallif Rahimahullah. İbn Mesud'dan rivayet olunmuş bu hadis diyor ki İbn Mesud radıyallahu an <gülüyor> minna al ve şakka el-ciyuba da da'a daval cahiliye. Yanaklarına vuran, yüzünü başını yırtan, başka rivayetlerde de öyle geliyor zaten. Yüzünü yırtan, tırmıklayan, saçını başını yırtan yolan. Bu rivayette yanaklarını yanaklarına vuran, yakasını yırtan, yakasını parçasını çeken ve cahiliye iddiasında bulunan bizden değildir diyor Lәsәt vәsәlәm. Lәysemинна. Bu ifade Lәysemинна. Bizden değildir ifadesi bundan sonra gelecek olan günahların bize ne olduğunu gösteriyor, büyük günahlar olduğunu gösteriyor. Çok büyük günah bunlar arkadaşlar. Ölünün arkasından kişinin kendini kaybedip deminden söyledi ki nefsini sabrettiremeyerek eliyle böyle yüzüne vurması, yakasını yırtması, elbisesini yırtması, parçalaması ve cahiliye iddiasında bulunması aleyhisselatü Vesselam dediği bizden değildir tehdidine hak etmesine sebep oluyor. O da nedir arkadaşlar? Arkadaşlar yani ilim ehli bu minvalden olan, bu kısımdan olan ifadeleri peygamberimizin sözlerinin insanlara şerh edilmemesini, olduğu gibi söylenmesini söylüyorlar bu görüşteler. Çünkü diyorlar ki böyle söylenirse insanlara, vatandaşa, halka ne yaparlar? Korkarlar. Evet biz şerh sadedinde, tafsil sadetinde diyoruz ki evet bunları yapmak küfür değil. Yani bunları yapmak küfür değildir. Yani bir insanın ölünün arkasından yüzüne vurması, yakasını yırtması, elbisesini parçalanması, saçını başına yolması bizden değildir ifadesi kapsamına giriyor. Ancak bu onun dinden çıkmış olmasını ne yapmaz, göstermez. Bu Peygamberimizin yolu üzerinde olmadığını gösterir. Biz bu tafsili ayrıntı şerhi ne zaman yapıyoruz? İlim, ehline, ilim talebe ilim, taleble, ilim talebelerini açıkladığımız zaman. Ama halka vatandaşa gördüğün birisi ağlıyor. Onu tutup da işte peygamber böyle buyuruyor ama bundan maksat bu filan demeye gerek yok. Orada diyeceksin ki bak peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki yanağına vuran, elbisesini yırtan bizden değildir. Dikkat et. Bu yaptığın fiil sabra münafidir. sabra aykırıdır. Yaptığın büyük günahdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bununla ilgili şöyle bir sözü var diyerek insanları uyarmamız gerek. Devamında müellif rahimahullah bizlere Enes radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti şu adı i zikre diyor. Diyor ki: "Allah vesselam sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer Allah bir kuluna hayır dilerse, ona ömrünü Allah bir kulu adına, bir kulu hakkında hayır dilerse, onun dünyadaki cezasını, yapmış olduğu günahların ukubetini, cezasını hemen ona ne yapar? verir. Ta dünyada cezayı çekersin. Dünyada başına musibetler gelir yani, belalar gelir. Siz yapmış olduğun günahlara bu belalar ne olur? Kefaret olur. Ve iza arada bi abdihi'şşerr Allah şayet kulu hakkında şer dilerse kulunun adına şer dilediyse eğer اَمْسَكَ عنه بِذَنْ بِه۪ي۪ي۪ حَتَّى يُوَافِيَ بِه۪ي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Günahının karşılığı olan cezayı tutar. Yani onun başına bir musibet vermez. Ta ki işlemiş olduğu günahın karşılığını ahirette ona verir. Yani seleften naklediliyor, naklo alınıyor. Onların başına bir musibet, bir sıkıntı, bir bela gelmediğinde onlar ne yaparlarmış? Şüphe ediyorlar. Yani Acaba İstediğimiz günahların, musibetlerin, istediğimiz günahların, zemlerin masiyetlerin karşılığı öbür tarafa mızaklanıyor. Diye düşünürlermiş. Yani söylüyoruz ya derslerimizde. Her şey günlük günüstanlıksa ve sen buna rağmen Allah'a itaatte de azimli değilsen, günahlara karşı çok zayıfsan, sürekli yeniliyorsan kork. Sıkıntılı ol. Rahat uykuların kaçsın. Yolunda gitmeyen bir şeylerin olmadığını, olmadığının farkına var. Eğer allah Teala hayır diliyorsa, onun cezası ne yapılacak? Bu dünyada sana verilecek bir musibet olarak, bir bela olarak ve o başına gelmiş musibet senin günahlarına keffaret olacak. Hatta Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ma yücibul mümin min hemn, vla ghmn, vla şeyin akr, vla şeyin illa kif, illa kifrə lahubiha. Mümin, bir, kimsenin başına gelen sıkıntı, bir keder yahut herhangi başka bir şey gelmesin ki o onun günahlarına kefaret olmasın. Hatta şevuket uyuşa kuha, ayağına batan, diken bile. Müminin neydir arkadaşlar? Günahlarına bir kefaret. Ama küçük günahlarına. Burada onu da söyleyelim. Yani büyük günahlar tövbeyle, istiğfar ile üstü örtülecek günahlar. İlim ehli şunu tartışmış. Şunu, şu konu hakkında görüş beyan etmiş. Mümin kimsenin başına gelen, Sami abi, bir bela, bir musibet, onun işlediği günahlara kefaret olur. Tamam. Peki, o musibetten dolayı o beladan dolayı kefaretle birlikte, günahlarına kefaret olmakla birlikte o kimseye bir sevap da yazılır mı, yazılmaz mı? Evet, dedi ki kardeşimiz sabrederse yazılır. Evet, yani doğru olan görüş bu. Eğer kul başına gelen musibete, belaya sabır gösterirse hatta bir üstü rıza gösterirse ona ne olur? Kefaret la birlikte günahlarına kefaretle birlikte ecir de yazılır. Ama yani böyle rıza göstermiyor. Rıza yok. Pek böyle sabırlı da gözükmüyor. O zaman sadece ne olur? Başa gelen musibet ona kefaret olur. Başa gelen musibet ona kefaret olur. Yine diğer hadisimizde Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu zikrediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İnne ızamel ceza Şöyle de okuyabilirsiniz. İnne uzmel ceza Arapçada iki türlü dokunabiliyor. Maa ızamil bela Mükafatın verilecek sevabın ecrin karşılığı ne kadar büyük olmasını istiyorsan yani mükafatın büyüklüğü Sevabın büyüklüğü belanın büyüklüğüne, bağlı. büyüklüğüne bağlıdır. Yani bela musibet ne kadar ağırsa, omuza çöktüğü zaman, indiği zaman, dizler ne kadar çok titreyip sallanıyorsa, bil ki onun karşılığı o kadar daha büyük olacak. Ecri o kadar daha ağır olacak, büyük olacak. Tabi Aleyhisselatü Vesselam bir alamet yani. Başa gelen musibetlerin belaların ağır olması neyin alameti? Allahu Teala'nın okulu sevdiğinin alameti. Bunu neye göre söylüyoruz? Kafamızdan söylemiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Diyor ki, İla ahab Allahu kalmen ibtalahum. Allah bir kavmi sevdiği zaman onları ne var? İmtihan eder. Belalar verir onlara. Femen sabara felahu sabır. Kim sabrederse ederse? Karşılığında sabır bulur. وَمَنْ ceza فَلَهُ الْجَزَعُ Kim kabul etmez, sabretmez, öfkelenir, gazap ederse, sinirlenirse karşılığında Allah tarafından ona birine bulunur. Öfke. Gazap. Bulunur. وَاِنَّ وَا اللّٰهُ تَعَالَى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ Yine bu müellifin burada zikletmiş olduğu hadisede Allah, allah Resulü şöyle buyuruyor. allah Teala bir kavmi sevdiğinde onlara bela verir. <gülüyor> Femen radiyye felehur rıza Kim rıza gösterirse o başa gelen belaya Felahur rıza ona artık ne vardır? O ne bulacak? Allah'tan rıza bulacak. Karşılığında kendi rıza göstermesinin karşılığında ne görecek? Rıza bulacak, rıza görecek. وَمَنْ سَخِتَ فَلَهُسْسَخَتْ Kimde hoşnutsuzluk gösterirse karşılığında ne bulacak? Aynı şekilde sakat bulacak. Gadab bulacak. Tabi bu hadiste ifade edilen rıza hangi rıza arkadaşlar? Deminden açıkladık. Hangi rıza bu? Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın fiiline ne yapmak? Rıza göstermek. Razı olmak. Bu müstahap olan tarafı. Ama vacip olan kısım nerede? Ney? Başa gelen belalarda vacip olan, bizden beklenen, farz olan üzerimize gelen ney? Sabır göstermek. Sabır göstermek. İlim ehli diyor ki, başa gelen belalarda, başa gelen musibetlerde insanlar dört kısımdır. Yani insanların dört farklı tepki verdiğini görürsünüz. İlk bir kısım insan, başa gelen musibette ne yapar? Öfkelenir. Kızar. Dediğimiz gibi kalbinden bir ona ne hisseder? Kin. Kin. Nefret. Hatta Allah-u bile der ki, dedi ki yani, ben ne yaptım ki? Ne, ne oldu ki bana böyle bir şey verdin başıma der değil mi? Böyle diyen insanlar duymuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Bizi mi buldu yine? Hep bizi buluyor zaten. Gibi böyle ne var? Kalpte gelen bir kaynağı kalp olan isyan, dile bulan bir isyan var. Sakat var, öfke var, kabullenememe var. Kimi insanlar başa gelen musibette böyle davranırlar. Ondan sonra kimi insanlar da var ki sabreder. Ki bu vacip olan kısmı, farz olan kısmı. Herkes sabır gösterecek, sabre diyecek. Kalbiyle ne yapmayacak? Öfkelenmeyecek. Diliyle ağzıyla aladı basmayacak. Feryadu figende bulunmayacak. El ile yüz eline eline yüzüne vurarak yakasını, paçasını, saçlarını yolmayacak. Bu sabır her mümin kullan, Müslüman kullan istenen yapması vacip olan ne kısım. Ama biraz daha bunun üst tabakası var. O da üçüncü kısım insanlar oluyor. Rıza gösterenler. Onu herkes gösteremez. Yani evet, Allah Teala bu musibeti benim başıma yazdı, verdi. Ama Allah hayırdan başkasını takdir etmez. Allah'ın bütün fiilleri nedir? Hayırdır. Rıza gösterir buna. Bu da üçüncü kısım. Dördüncüsü arkadaşlar, başa musibet gelir ve şükreder. Bakarsın adam yani öfkelenmiyor. Sabrediyor. Rıza gösteriyor bir de elhamdülillah şükrediyor. Niye şükrediyor? Biliyor ki o başa gelen bela onun ahirette günahlarına kefaret olacak. Çünkü elhamdülillah. Peygamber buyurdu ki Aleyhissalatu vesselam ayağıma batan diken bile benim günahlarım için kefarettir. O halde bu musibet benim başıma geldiyse Allah tarafından getirilmiştir, takdir olunmuştur. Allah hamdolsun, şükürler olsun ki benim ahirette bu beladan dolayı, musibetten dolayı günahlarım ne olacak? Silinecek, üzeri örtülecek, kefaret olunacak diye şükreder. Birinci kısım insan öfkelenir. Sak sakut eder. İkincisi sabreder. Üçüncüsü hırza gösterir. Dördüncüsü ise şükreder. Şükreder. İşte herkes bu mertebelere bakarak ne yapmalı? Kendini orada bir yere koymalı. Ama koyduğunuz yer kesinlikle ne olmasın? Birinci kısım olmasın. Sabr, en azından sabra koyun. Biraz çaba gösterip rıza makamına, mertebesine koyun. Biraz daha çaba sarf edip şükredenlere koyun. Bu son hadiste Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Diyor ki: "İza habba kavmen ibtilahum." Allah bir kavmi severse onları imtihan eder, başlarına sıkıntılar verir. Tabii Allahu Teala'nın en sevdiği insanlar, topluluk kimler? Peygamberler. Demek ki bu hadisten tevhide işaret var. Bak, Yani gündemi tevhid olan, korkusu şirk olan insan ne yapar? Her şeyden tevhidle alakalı bir şeyler bulur kendine. İlim ehli de böyle yapmış. Bak İmam Muhammed İbni Abdülrahab'ın bu hadisi, kitab-ı tevhidde zikretme sebeplerinden bir tanesi de bu olduğu söyleniyor. Çünkü tevhide işaret var. Uluhiyete hatta kitabın asıl konusu olan uluhiyet tevhidine, ibadet tevhidine bir işaret var. O da ne? Eğer Allah sevdiği kimselere bela veriyorsa, musibet veriyorsa, bunların en başında, ilk başında kimler gelir arkadaşlar? Peygamberler gelir. Yani peygamberler, insanların en şereflileri, Allah katında insanların en değerleri olanlar dahi, Sami abi, kendilerine bir musibet gelmesine Engel olamıyorlarsa, böyle bir güçleri yoksa onu defedecek. başlarına gelecek şerrî engel olacak bir güçleri yoksa başkalarına hayli hayli ne olmaz güç yetiremezler. Hayattayken bu böyleyken böyleyse vefat ettik, onlar kabre gömüldükten sonra, bu dünyadan ayrıldıktan sonra nasıl olur da başkalarının başı sıkıştığı zaman onlara ne yaparlar? Yardım ederler, yetişirler. Değil mi? Demek ki bu hadise uluhiyet devi de bir ne var, işaret var. Tabii bu işareti ancak kimler anlar? Lebib olanlar. Dediği gibi ulul elbab. Ne deniyor? Arapçada bir atasözü var. Diyorlar ki elbip bu yefhamu bil işaret. akıllı kimse işaretle anlar. Konuşmaya dahi gerek yok. Yani bu hadiste de ne var? Buna işaret var. Tevhide işaret var. Ya onlar peygamberler Allah'ın en sevdiği kullar iken Allah tarafından sevildikleri için başlarına belalar geliyor ise, musibetler geliyor ise ve bunları def etmeye gücüleri yetmiyor ise böyle bir kudretleri, yetenekleri Allah tarafından verilmiş böyle bir şey onlara izin yoksa hayli hayli başkalarına ne yapamazlar? Yardım edemezler. Hayattayken bu böyleyse ölüyken kabire girdiklerinde vefat ettikten sonra berzak aleminde hayat, berzak aleminde iken başkalarına ne alamazlar? Fayda veremezler. Onlardan zararı def edemezler. Nasıl ki hayattayken, yaşamlarını sürerken, yeryüzünde yaşarlarken, dünya üzerinde yaşarlarken kendilerine gelen musibetlere def edemedikleri kendi başlarına gelen zararlara engel olamadıkları gibi kabirde oldukları sürece de yeryüzünde onlara seslenenlere, onlara nida edenlere, onlara çağıranlara ne yapamazlar? Yetişemezler, seslenemezler, onların isteklerini yerine getiremezler. Böylece sabır babını da bitirmiş olduk. Dikkat çekilen konuları okuyup dersimizi sonlandıralım, noktalayalım. Burada internetteki kardeşlerimize de ilan ettiğimiz üzere yarından itibaren Türkiye'de saatler, bir saat geri alınacak. Buna binaen önümüzdeki hafta, çarşamba günü, Riyazu Salihin ve Cumartesi günü, Kitab-ı Tevhid testlerimiz 8.30'da, Türkiye saatiyle 8.30'da Başlayacak. Ilgili arkadaşlara duyuruz. Buyur. Tevabun Suresinin 11. Ayetinin konuya dair tefsiri. Tevabun Suresinin 11. Ayeti. Söyledik. Omen yukmin billah ihti kalbe. O ayeti şerh ettik, açıkladık. Evet. Allah'ın takdirine sabretmek Allah'a imandandır. Devam edelim. Birini soyu ile ayıplayıp kötülemenin küfür diye nitelenmesi. Evet. Musibet anında yanaklarına vurarak dövünmek, üstünü başını yırtmak ve cahiliye nidaları olan vay vah gibi sözlerle bağırıp çağırmak hakkındaki söz konusu kınama ve azarın şiddeti. Evet. Hadisi açıkladık. Allah'ın bir kuluna hayır dilemesinin alameti onun cezasını dünyadayken çabuklaştırmasıdır. Evet. Allah'ın kuluna şer dilemesinin alameti ise onun cezasını kıyamet gününe saklamasıdır. Allah'ın kulunu sevmesinin alameti de onu sıkıntılarla denemesidir. Evet. Kulun başına gelen musibetleri kızıp kader olarak kabullenememesi haramdır. Musibetlere sabredip kader oluşuna rıza göstermenin karşılığı Allah'ın kulundan razı olmasıdır. Evet bunu da söyleyerek <gülüyor> sohbetimizi noktalandırıyoruz. Önümüzdeki hafta riya babından devam edeceğiz. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve töbü ileyk.